Ebu Sufyan, Araplar içinde bunlar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin en azılı düşmanlarıydı dedi. Abbas radıyallahu anh ona şu cevabı verdi. Allah onların kalbine İslam'ı soktu. Bütün bunların hepsi Allah'ın lütfu. En son geçen bölüklerden biri de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sadece muhacirlerden ve ensardan oluşan kendi bölüğüydü. Üzerlerindeki çeliklerin parıltısı onlara gri-siyah bir görünüm veriyordu. Çünkü hepsi tepeden tırnağa zırh giymişlerdi ve sadece gözler görülebiliyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendi sancağını keşif koluna liderlik eden Sad ibni Ubade'ye vermişti. Sad radıyallahu anh yolun kenarındaki iki adamın yanından geçerken ''Ey Ebu Sufyan bu ölüm günüdür.'' ''Bugün kutsal olanın ihlal edildiği gündür. Bugün Allah'ın Kureyş'i alçalttığı gündür. Bugün Allah'ın Kureyş'i alçalttığı gündür.'' diye bağırdı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kesvanın üstünde bölüğün ortalarındaydı. İki tarafında Ebu Bekir ve Useyd radiyallahu anhuma vardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlarla konuşurken Ebu Sufyan duyulabilecek şekilde,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 Daha sonra Abdurrahman İbni Avf radiyallahu anh ve Osman radiyallahu anh yakınında oldukları için ona Ey Allah'ın Resulü biz Sad'ın Kureyş'e ani bir saldırıda bulunmayacağından emin olamayız dediler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Sad'a sancağı ve bölüğün kumandasını daha yumuşak tabiatlı olan Kays'a bırakmasını bildiren bir haber gönderdi ve Kays'ın elinde olan sancak yine de Sad'la birlikte olacaktı. Fakat Saad radıyallahu an peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den doğrudan bir emir almadan sancağı devretmeyi kabul etmedi. Bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mifer'inin üstüne sardığı kırmızı sarığı çıkardı ve bunu sağda bir işaret olarak gönderdi. Saad hemen sancağı Kaysa verdi.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 Daha sonra bölüklerin sağ kolunu Halid radıyallahu anh'ın sol kolunu da Zübeyir radıyallahu anh'ın kumandasına vererek düzenledi. Merkezde olan kendi bölüğünü de ikiye ayırdı. Yarısına Sa'd radıyallahu anh ve oğlu diğer yarıya da Ebu Ubeyde radıyallahu anh kumanda ediyordu. Emir verildiğinde bu dört bölük şehrin dört ayrı tarafından içeri gireceklerdi. Halid radıyallahu anh aşağıdan diğerleri de tepelerdeki üç ayrı geçitten. Ordunun toplandığı yerin çok yukarılarında Ebu Kubeys tepesinde keskin bir gözün bastonlu bir ihtiyarla bir kadın olduğunu fark edebilecek iki silüet vardı. Bunlar Ebu Bekir radiyallahu anh'ın babası Ebu Kuhafe ile kız kardeşi Kureybe idi. O sabah peygamberin Zutuva'ya vardığı haberi gelince, Yaşlı ve kör adam kızına kendisine Ebu Kubeys tepesine götürmesini ve oradan gördüklerini anlatmasını istemişti. Bu ihtiyar genç ve cesur bir adamken Ebrehe'nin ordusunu ve filini görmek için Mekke'nin diğer tarafındaki tepelere çıkmıştı. Şimdi ise yaşlıydı ve yıllardan beri kördü.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 Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yukarı Mekke'deki ezakir geçidinden şehre girdiğinde çatışma hemen hemen sona ermişti. Pazar yerinden aşağılara bakıp çekilmiş kılıçları görünce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dehşete kapıldı. Size dövüşü yasaklamamış mıydım dedi. Fakat ona bunun nedenleri açıklandığında o Allah bunu takdir etmiş dedi.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 Onların üstüne bir yaygı örttü ve onlarla Ali'nin arasına girerek ''Vallahi önce beni öldüreceksin.'' dedi. Bunun üzerine Ali radıyallahu anh evi terk etti. Ümmühani kapıyı onların üstünden kilitleyip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi karşılamaya gitti. Çadırda Fatıma'ya rastladığında Fatıma radıyallahu anh'a da Ali gibi ona çıkıştı. ''Putperestleri himaye mi ediyorsun?'' dedi. Fakat Fatıma radiyallahu anhanın sözleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gelişiyle kısa kesildi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kuzenini sevgiyle selamladı. Ümmühani ona olanları anlattığında o olmayacak. Sen kimi emin kılarsan biz de onu emin kılarız. Sen kimi korursan biz de onu koruruz dedi. Peygamber aleyhissalatu vesselam gusül abdest aldı ve sekiz rekat namaz kıldı. Namazdan sonra bir saat kadar dinlendi. Daha sonra kesvayı çağırdı. Zırhını ve miğferini giydikten sonra kılıcını da kuşandı. Elinde bir asa taşıyordu. Miferinin yüz kısmı da açıktı. O sabah onunla birlikte yolculuk edenlerin bir kısmı çadırın dışında sıra olmuş bekliyorlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanında Ebu Bekir radiyallahu anh ile konuşarak mescide doğru ilerlerken onlar da eşlik ettiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem doğruca Kabe'nin güneydoğu köşesine gitti ve tekbir getirerek Hacerül Esved'e asasıyla dokundu. Yanındakiler de tekbir getirmeye başladılar. Allahu Ekber sesleri mescidden ve tüm Mekke'de yankılandı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eliyle susmalarını işaret edene dek Müslümanlar tekbir getirmeye devam ettiler. Daha sonra peygamber devesinin ipi Muhammed bin Mesleme'nin elinde olduğu halde Kabe'yi tavaf etti. Umrede bu şeref bir hazreçliğe verilmişti. Bu nedenle bu kez bir evsliye verilmesi uygun görülmüştü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'den ayrıldı ve onu geniş bir çember şeklinde çevreleyen toplam 360 puta yöneldi. Kabe ile o putların arasında şu ayeti okudu. Hak geldi, batıl yok oldu. Kuşku yok, batıl yok olucudur. Daha sonra putlara teker teker asasıyla dokunarak hepsini yüzüstü düşürdü. Kabe'nin etrafındaki daireyi tamamen dolaştıktan sonra eskiden Kabe'ye bitişik olan İbrahim makamında bineğinden indi ve namaz kıldı. Daha sonra Zemzem kuyusuna gitti ve Abbas'ın verdiği suyu içti. Haşimilerin geleneksel hacıları sulama görevlerini de böylece tasdiklemiş oluyordu. Fakat Ali radıyallahu anh Kabe'nin anahtarlarını getirdiğinde ve Abbas radıyallahu anh onları taşıma görevinin de kendi ailelerine verilmesini istediğinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem size sadece kaybettiğiniz şeyi veriyorum diğerlerinin kaybı olacak bir şeyi değil cevabını verdi. Daha önceden Halid ve Amr ile birlikte Medine'ye gelen Abdüddar kabilesinden Osman İbni Talha'yı çağırdı ve anahtarları ona vererek onun ailesinin bu hakka sahip olduğunu belirtti. Osman saygıyla anahtarları aldı ve arkasında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olduğu halde Kabe'nin kapısını açmaya gitti. Onların hemen arkasında da Üsame ve Bilal radıyallahu anhuma vardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara arkasından içeri girmelerini emretti ve Osman'a kapıyı arkalarından kilitlemesini söyledi. Bakire Meryem ve çocuk İsa ikonu ve İbrahim olduğunu söyleyen yaşlı bir adam resmi dışında iç duvarların tamamı putperest tanrı resimleriyle doluydu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem elini korur gibi ikonun üstüne koyarak Osman radıyallahu anh'a İbrahim dışındaki bütün resimlerin nasıl bozulduğuna dikkat etmesini söyledi. Bir süre içeride kaldı. Sonra anahtarı Osman'dan alarak kapıyı açtı. Anahtar elinde olduğu halde kapının önünde ayakta durdu ve vadinde duran, koluna yardım eden ve kabileleri bir araya getiren bir olan Allah'a hamd olsun dedi. Mescide sığınan Mekkelilere daha önceden evlerine sığınan birçok kişi katılıyordu. Hepsi Kabe'nin yakınında orada burada oturuyorlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hitap ederek ne diyorsunuz ve ne düşünüyorsunuz dedi. Onlar şu cevabı verdiler. İyi söylüyoruz ve iyi düşünüyoruz. Soylu ve cömert bir kardeş, soylu ve cömert bir kardeşin oğlu. Emir senindir. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara Mısır'da kardeşleri kendisine geldiğinde Yusuf'un söylediği sözleri tekrarladı. Ben kardeşim Yusuf'un söylediklerini söylüyorum. Bugün size karşı sorgulama kınama yoktur. Sizi Allah bağışlasın. O merhametlilerin en merhametlisidir. Ebu Bekir radıyallahu anh babasını ziyaret etmek için mescitten ayrılmıştı. Şimdi ise Ebu Kuhafe'nin elinden tutmuş mescide giriyordu. Kız kardeşi Kureybe de onların arkasındaydı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem neden yaşlı adamı evinde bırakmadın ben oraya giderdim dedi. Ey Allah'ın Resulü dedi Ebu Bekir radiyallahu anh. Onun sana gelmesi senin ona gitmenden daha uygundur. Peygamber aleyhissalatu vesselam yaşlı adamın elinden tuttu ve önüne oturttu. Sonra ona kelime-i şehadet getirmesini söyledi. O da hemen onun sözlerini tekrarlayarak Müslüman oldu. Düşürülen putların en büyüğü olan Hubel'in parça parça edilip sonra da yakılmasını emrettikten sonra Peygamber aleyhissalatü vesselam evinde bir putu olan herkesin o putu tahrip etmesini istedi. Daha sonra ailesini ilk İslam'a davet ettiği yer olan Safa Tepesi'ne çekildi. Orada daha önceden kendisine düşman olan, şimdi ise Müslüman olup ona biat etmek isteyen kadınlı erkekli bir grupla karşılaştı. Yüzlerce kişi vardı. Müslüman olduğunu açıklamadan önce, peygamberin kendisine ölüm cezasını vermesinden korkan Hint, tanınmamak için peçe takmıştı. Ey Allah'ın Resulü! Benim kendim için seçtiğim dini muzaffer kılan Allah'a hamdolsun dedi. Daha sonra peçesini çıkardı ve ''Utbe'nin kızı Hint'' dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de ona ''Hoş geldin'' dedi. Safa'ya gelen kadınlardan biri de İkreme'nin karısı Ümmü Hakim idi. Müslüman olduktan sonra kocası için dokunulmazlık istedi. İkrime hala onunla savaş halinde olduğu halde, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona dokunulmazlık hakkı verdi. Ümmü Hakim kocasının nerede olduğunu öğrendi ve onu geri getirmek için gitti.'' Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem önünde toplanan kalabalığı süzdü ve amcasına dönerek ''Ey Abbas! Kardeşinin iki oğlu Utbe ve Muattip neredeler? Onları göremiyorum.'' dedi. Bunlar Ebu Leheb'in yaşayan iki oğluydu. Babasının zoruyla Rukiye'yi boşayan Utbe'ydi ve görünüşe göre şimdi ortaya çıkmaktan korkuyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ''Onları bana getir.'' dedi. Bunun üzerine Abbas radıyallahu anh yeğenlerini getirdi. İkisi de Müslüman oldular ve biat ettiler. Daha sonra ikisinin de ellerinden tutup ikisinin arasında yürüyerek onları el mültezem denilen ve Kabe'nin Hacerül esvetle ile kapısı arasında duvarı meydana getiren kutsal yere götürdü. Orada uzun uzun dua etti. Yüzünden sevinç okunuyordu. Merak eden Abbas sordu. O da ''Rabbimden bu iki amcaoğlunu istedim.'' O da verdi dedi. En önemli üç put merkezinden Mekke'ye en yakın olanı mahledeki el-Uzza tapınağıydı. idi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Halid radıyallahu anhı bu putperestlik merkezini yok etmek üzere gönderdi. Onun yaklaştığı haberi duyulunca tapınağın bekçisi kılıcını tanrıça heykeline astı ve cansız heykeli kendi kendisini koruyan Halid'i öldürmeye veya tek tanrıya inanmaya davet etti. Halid radıyallahu anh tapınağı ve putları yıktı ve Mekke'ye döndü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona hiçbir şey görmedin mi diye sordu. Hiçbir şey cevabını verdi Halid. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o halde onu yok etmedin dedi. Geri dön ve onu yok et. Bunun üzerine Halid radıyallahu anh tekrar nahleye gitti. Tapınağın harabeleri arasından uzun ve savrulan saçlarıyla çıplak bir kadın çıktı. Halid radıyallahu anh daha sonraları omurgam titreyerek sarsılmıştı derdi. Yine de Uzza ibadet değil inkar senin içindir diye bağırdı. Kılıcını çekip kadının üstüne indirdi. Döndüğünde peygamberle şöyle konuştu. Bizi mahvolmaktan kurtaran Allah'a hamdolsun. Yüz kadar koyun ve deve ile birlikte babamın el uzaya gitmesine alışmıştım. Onları uzay için kurban eder, orada üç gün kalır ve yaptıklarıyla onu sevindirerek bizim tarafımıza çevirdiğini sanırdı. O sırada Mekkelilerin çoğu biat etmişlerdi. Süheyl ise biat etmemiş fakat evine sığınıp oğlu Abdullah'dan peygamber sallallahu aleyhi ve selleme kendi adına gidip rica etmesini istemişti. Çünkü kimsenin öldürülmeyeceği ilan edilmiş olmasına rağmen Süheyl kendisinin bu kapsamın dışında yer aldığını sanıyordu. Abdullah radıyallahu anh peygamberle konuştuğunda peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o güvenliktedir ve Allah'ın himayesindedir. Bırakın ortaya çıksın dedi. Sonra etrafındakilere dönerek, karşılaştığınızda Süheyl'e kem gözle bakmayın. Bırakın, serbestçe dolaşsın. Çünkü hayatıma and olsun o akıllı ve şerefli bir adamdır. İslam gerçeğine karşı kör biri değildir, dedi. Böylece Süheyl istediği şekilde gezdi. Fakat henüz İslam'a girmemişti. Safvan'a gelince, kuzeni Umeyr onun için peygamberden iki aylık bir müddet aldı ve onu bulmak için yola koyuldu. Onu o zamanlar Mekke'nin bir limanı olan Şuaybe'de gemi beklerken buldu. Safvan şüphe içindeydi ve planlarını değiştirmeyi reddediyordu. Bunun üzerine Umeyr tekrar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına döndü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de ona kuzeninin güvenlikte olduğunun bir işareti olarak çizgili Yemen kuşağından sarığını verdi. Bu safvanı ikna etmeye yetti fakat o daha fazla emin olmak istiyordu. ''Ey Muhammed'' sallallahu aleyhi ve sellem dedi. ''Umeyr bana belli bir şeyde karar kılarsam Müslüman olmayı kastediyordu, güvenlikte olacağımı eğer kabul etmezsem bana iki ay mühlet verdiğini söyledi.'' Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ''Burada kal'' dedi. Fakat Safvan ''Bana açık bir cevap vermedikçe kalmam'' dedi. Bunun üzerine Peygamber ''Senin için dört aylık mühlet var'' dedi. Safvan da Mekke'de kalmayı kabul etti.'' İkrime bu üç kişi içinden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna gelen sonuncu kişiydi. Fakat onlar arasından Müslüman olan ilk kişi de oydu. Tihame sahilinden Habeşistan'a giden bir gemiye binmeye karar vermişti. Tam gemiye binecekken geminin kaptanı Allah ile aranda olan dini düzelt dedi. İkrime ne demeliyim deyince o Allah'tan başka ilah yoktur de cevabını verdi. Sonradan bunu söylemeyen kimseyi gemisine almayacağını belirtti. Dört kelimeden oluşan la ilahe illallah kelimesi İkremenin ruhuna işledi ve o anda bu sözleri samimice söylediğini fark etti. Henüz gemiye binmemişti. Çünkü gemiye binmek istemesini güvertesinde kabul edebildiğine göre kıyıda da kabul edebilirdi. Kendi kendine denizde tanrımız olan karada da tanrımızdır dedi. Daha sonra karısı ona geldi ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin onun Mekke'de güvenlikte olacağına söz verdiğini söyledi. Birlikte geri döndüler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun geldiğini biliyordu. Yanındaki arkadaşlarına Ebu Cehil'in oğlu İkrim'e mümin olarak aranıza geliyor. Bu nedenle babasını yermeyin çünkü ölüyü yerme diriyi incitir ve ölüye ulaşmaz dedi. Mekke'ye vardığında İkrime doğruca Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gitti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yüzünde çok sevinçli bir ifade vardı. İkrime Müslüman olduğunu resmen açıkladıktan sonra ona, ''Bugün benden ne istersen iste, o isteğini sana vereceğim.'' dedi. İkrime radıyallahu anh, ''Senden benim sana karşı tüm düşmanlıklarımı affetmesi için Allah'a dua etmeni istiyorum.'' dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun istediği şekilde dua etti. Daha sonra İkrime radıyallahu an insanların hakka uymalarını engellemek için harcadığı paralardan ve yaptığı savaşlardan bahsetti. Şimdi ise onun iki katı parayı ve çabayı Allah yolunda harcayacağını söyledi ve sözünde durdu.